Eûzu billahi mineşşeytanirracîm Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Muhterem dinleyenler Bakara suresinin 74. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bundan önce geçen bölümde Musa vesselamın emrettiğini yerine getirmeme konusunda 40 dereden 40 su getiren, ipe un seren Beni İsrail sonunda Musa Aleyhisselam'ın dediğini yaparlar. Rabbim diyor ki, Sümme kaset kulûbukum min ba'di zâlik. İşte bundan sonra sizin kalpleriniz katılaştı. Fehyekel hicârati. O kalp taş gibi oldu. ''Ev eşeddu kasbe'' Hayır, taştan daha katı oldu. ''Ve inne minel hicâreti lemâ yetefecceru minhü'l-enhâr'' <gülüyor> Çünkü nice taşlar vardır ki, ondan sular fışkırır. ''Ve inne minhâ lemâ yeşşak'gû feyahrucu minhü'l-mâ'' <gülüyor> Nice taşlar da vardır ki o çatlar ve onun arasından su çıkar. Ve inne minha lemayeh yehbitu min haşyetillâh. Nice taşlar da var ki Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Ve mallâhu bi gâfilin <Sessizlik> ama te'amelûn. Allah sizin yaptıklarınızdan, Gafil değildir Diyor Rabbimiz Muhterem dinleyenler En katı taşı Ateşte yakar Sonra da suya atarsanız Hani kireç olur Yumuşar En katı Demir Ateşin içerisinde Su gibi akar bazı haddehaneleri televizyondan görüyoruz. Yüksek dereceli ısılarda demir kıpkızıl su halinde aktığını görüyoruz. Sonra kalıba giriyor ve orada şekil alıyor. Tekrar demirleşiyor, sertleşiyor. Yani taş veya demir ateşte yumuşatılabiliyor. Ağaç türünden olanlar su ile yumuşatılabiliyor. Ama insan yüreği su ile yumuşatılamıyor. Ateşle de yumuşatılamıyor. O Allah Celle Celaluhum ayetleriyle yumuşatılır. Onların kalpleri ve derileri Allah'ın ayetleriyle yumuşar Anlamında ayet-i kerimeler var Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselatu vesselama itiraz ederek Aslında Allah'a itiraz yapıyorlar Çünkü Musa aleyhisselam Allah size şöyle emrediyor diyor Yani aradan çekiliyor Ben elçiyim Elçiyim, Allah, yani size can veren, size kan veren, size ten veren, şu anda size havayı veren, güneşi veren, şu anda, şu anda beni dinleyen sizler, sizler de aynı anda nefes alıp veriyorsunuz, ciğerlerinize nefes alıp hayatımızı devam ettiriyorsunuz ama nefes alıp verdiğinizin farkında değilsiniz, işinizle meşgulsunuz, dinlemeyle meşgulsünüz o rahim olan Allah Celle Celaluhu, Ciğerlerinize bol havayı vermeye devam ediyor. İnanana da inanmayana da vermeye devam ediyor. O Allah Celle Celalü hey itiraz ediyorsunuz siz diyor Musa Aleyhisselam. Ve böylece kalplerimiz katılaşıyor. Kalp katılığı nereden kaynaklanırmış? Allah'ın emirlerine bin türlü hileyle itiraz etme. Peygamberin emirlerine itiraz etme hastalığı kalbin katılaşmasına sebep oluyor. Kayalardan da katı hale geliveriyor. Çünkü diyor kayalar var, kayalardan nehir akar. Kayalar var, kayaların içerisinden o yarıklarından sular fışkırır. Kayalar var, Allah korkusuyla Yukarıdan aşağıya doğru yuvarlanırlar Hani bizim şimdiki bilgimize göre Yukarıdan aşağıya doğru taşın yuvarlanması Tabiat kanununun işlevidir Yani tabiatın yeryüzünün çekim kanununa göre hareket ediyor der fizikçimiz Doğru söylüyorum Burada fizikçi yanlış yapmıyor Yani doğruyu söylüyor da Bir kısım fizikçilerimiz Bu kanunu Kimin koyduğunu Söylemiyor Bakınız Dünyanın hangi devletine Giderseniz gidin Anayasası var Medeni yasası var Ceza yasası var Diğer konularda Uluslararası Hayatı düzenleyecek Kanunları vardır Madde 1 diye yazılır Altına 3 satır 5 satır yazılacak olursa Hemen neyine bakıyoruz Bu maddeyi Yazan Ekibe bakıyoruz Bir kurul Bu ceza yasasını bu anayasayı Bu medeni hukuku yazmış Diyoruz Tabiatta da Rabbimin koyduğu kanunlar, keşfedilenler için söylüyorum, daha keşfedilmeyenler var. Keşfedilenlerini koyan insan değil. Yeryüzünde böyle bir insan yok. Hani bir su profesörümüz anlatmıştı. Çocuklara suyu anlattım. Suyun kanunlarını anlattım. Suyun işte e, toplandığı baraja göre etrafa veya öne, sağa, sola yapacağı ağırlık hesaplarını yaptırdım. Suyun kaldırma hesaplarını yaptırdım. Öğrettim diyor üniversitede. Bir gün çocuklara sordum. Çocuklar bu kanunu bu suya Arşimet mi koymuş? Yok hocam, Arşimet'ten önce de su vardı. Peki Amerika mı koymuş? Yok hocam, daha önce de vardı. Okyanuslar varken Amerika yoktu. Yani kıta olarak var da devlet olarak yoktu. Peki çocuklar, bu tabiata, bu suya, bu kanunu kim koymuş deyince, sağcısından solcusuna kadar hepsi Allah dediler diyor. Evet, bu. Yani taşın yukarıdan aşağıya yuvarlanması, elmanın Daldan toprağa doğru düşmesi maddenin sakımı kanununa uygun düşüyor. Peki de kanunu kim koyar? İşte kanunu Allah Celle Celaluhu koyar ve o taş da bu işin farkındadır. O elma da bu işin farkındadır. Bizim tabiata bakış açımızla inkarcının bakış açısı arasında... Geniş bir fark vardır ama bilim bu farkı kapatmaya çalışmaktadır. Kapatıyor yani bizim lehimize işliyor. İnkarcıyı bize doğru yaklaştırıyor. Müslümanlar Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve mafil arz Göklerde ve yerde her ne var ise Allah'ı tesbih eder inancındadır. Ayet böyle diyor çünkü. Rabbim böyle diyor çünkü Taş Allah'ı tesbih eder Kuş Allah'ı tesbih eder Deniz Allah'ı tesbih eder yıl, Yıldız Allah'ı tesbih eder Çocuk Allah'ı tesbih eder Çiçek Allah'ı tesbih eder Her şey Allah'ı tesbih eder İnancındayız biz 1400 yıldır değil Hazreti Adem'den beri İnananların hepsi böyle inanmaktadırlar Tabiatı da böyle bakarlar Ona göre değer verirler tabiata Ama tabiata bu gözle bakmayan insanlar Tabiata değer vermediklerinden Havayı kirlettiler, denizi kirlettiler Suları kirlettiler bu insanlar Bilim de ne diyor? E eh, yeni yeni buluşlarla çiçek kendini sevenle sevmeyeni fark eder, diyorlar. İçtiğiniz su, içtiğiniz su, bardaktaki su hem de. Bardağınıza aldınız, ağzınıza doğru götürüyorsunuz. Suya bakışınız, içerken kullandığınız kelimeler... Suyun yapısında değişiklik meydana getirdiğini ilim adamları ortaya koyuverdiler. Biz 1400 yıldır suyu elimize aldığımızda ağzımıza doğru götürürken Rabbimin en güzel nimetlerindendir diye bakıyor, Bismillahirrahmanirrahim diyerek içiyoruz biz. Taşların Allah korkusuyla yuvarlandığına inanıyoruz. Bu Bakara suresinin 74. ayeti kerimesiyle. Ama insan insanlık seviyesini yitirince hayvanlık seviyesinde kalamıyor. Hayvanların da aşağısına iner diyor. Üla ikekel enami belhum edal ayet gelmesi. Hayvanlardan da daha aşağı, daha sapıktır diyor Allah Celle Celaluhu. İnsanlığını yitirenler kalp katılığında taşların daha üstüne çıkıyor. Katılık da daha üstüne çıkıyor. Çünkü taş Allah'tan korkar ama kafir Allah'tan korkmuyor. Taş kendi görevini yerine getiriyor, tabiat kanununa uyuyor. Ama kâfir Allah'ın kanunlarına, kurallarına uymuyor. Böylelikle yeryüzünü bozgunculuk yayıyor yeryüzünde. Efe tetme'ûne en yu'minû lekum. Onların size iman edeceğini mi ümit ediyorsunuz? Size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Vakit kane fereyikum minhum, yasmağıne kelam Allah. Onlardan bir zümre var, bir grup var. Allah'ın kelamını işitirler de. Sonra akılları onu kavradıktan sonra da tahrif ederler. Hem de bile bile yaparlar bunu. Allah'ın ayetlerini bile bile tahrif ederler diyor Allah Celle Celaluhu Rabbimin ayetlerini Tevrat'ı tahrif ettiler İncil'i tahrif ettiler nereden biliyoruz? E kendileri söylüyor kiliseye herhangi bir kiliseye varsanız oradaki en yetkili insanla görüşseniz Efendim ben bir İncil edinmek istiyorum deseniz, size bir İncil diye verilenin içinde dört İncil olacaktır. Dört tane olması, tahrifin olduğunun göstergesidir. Bir de dörde indirilmesi, hani İznik konsülünde altı yüzün üzerinde İncil'den, dörde indirilmiştir. Tahrifat bir lafızda da yapılmış. Kur'an'da lafız tahrifatı yok. Yani söz yönüyle. Allah Celle Celaluhu nasıl indirmiş ise, günümüze kadar harf ilavesi veya eksikliği olmadan bize kadar gelmiştir. Mana tahrifatı ise, her asırda olacaktır. Yani bu ayetten kast budur deyip kendi havasına, kendi hevasına uydurmaya çalışan insanlar bulunacaklardır. Bu kıyamete kadar da olmaya devam edecektir. Bizim aklımız, bizim çok iyi niyetlerimiz de tahrifat meydana getirebilir. Bundan kurtulmanın en kestirme yolu bu ayeti Kur'an bir başka ayetinde nasıl açıklamış ona bakmak. Bu ayeti sevgili peygamberimiz nasıl anlamış ve uygulamış bir de ona bakacaksınız. Bu ayeti sahabe-i kiram nasıl anlamış ona da bakacaksınız. Yani özetle. Ehli sünnet çizgisinden Ayrılmamaya dikkat ederseniz Yanlışa daha az düşersiniz Doğruyu daha çok elde edersiniz <Sessizlik> Ve izâ leğul "Amen." âmenû Kâlu İman edenlerle beraber olduklarında, biz de iman ettik canım." derler. Bunun benzeri ayet-i kerime daha önce geçmişti. Hemen Bakara Suresi'nin başında geçmişti. ikinci sayfasında geçmişti Bakara Suresi'nin. Ve izâ le'ullezîne âmenû kâlû âmennâ. Ve izâ khâlû ilâ diyordu orada. Burada ve izâ khâlâ ba'dühüm ila bâ'dın bir kısmı diğer bir kısmıyla baş başa kaldıklarında etuhaddisunehum bima fetahallahu aleykum sizin Allah'ın size açmış olduğu, getirmiş olduğu bildirmiş olduğu yani Tevrat'taki bilgileri Müslümanlara mı açıyorsunuz siz? Müslümanlara bu Tevrat'taki bilgileri verip de aleyhinize delil olarak mı kullandırmak istiyorsunuz? Hiç bunları düşünmüyor musunuz derler kendi kendilerine. Kendi kendilerine. Şimdi insaflı Hristiyan ilim adamları, insaflı Yahudi ilim adamları, İnsaflı insanlar, yürekten Tevrata bağlanmış insanlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselamı şöyle bir dinliyor, bakıyor ki söyledikleri birçoğu Kur'an Tevratta doğruları yani aynı doğruyu söylüyorlar. Bir de Tevrattan sevgili Peygamberimizi müjdeleyen ayetleri biliyorlar. Tahrif edilmesine rağmen bir de şunu söyleyeyim, tahrif demek içine ilaveler yapma veya içinden bazı şeyleri çıkarma işlemidir. Bu yapılmış. Tevrat'ı alıverseniz de okuyuverseniz kendiniz de kavrarsınız birinin söylemesine gerek yok. Onlar da söylüyor zaten. Musa aleyhisselam vefatından sonra nice olaylar Tevrat'ta aynen zikrediliyor. Yani tarih gibidir o. Yahudilik tarihi gibi bir şey. Tevratın içerisinde doğrular var. Şu andaki İncil'in içerisinde de doğrular var. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam la tukezzibuhum ve la tusaddiquhum diyor. Onları doğrulamayın da yalanlamayın da diyor. Doğrulamayın, içinde yanlışlar var. Papazlar tarafından sokulmuş. Yalanlamayın, içinde doğrular var. Öyleyse, e, doğruları arıyorsak, e, Kur'an-ı Kerim'de var. Şimdi, elinde böyle tahrif edilmiş, insaflı, çok iyi niyetli, yürekten Allah'a bağlı, Hristiyan ilim adamlarına, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, konuşunca, onlar da dinleyince, Mesela Habeşistan kralı peki yeni din ne getiriyor size diyor. Hazreti Ali'nin kardeşi Cafer radıyallahu anh Meryem suresini okuyor. Kral da diyor ki işte Hristiyanlık İsa ve Meryem Kur'an'ın tarif ettiğinden bir fazla değil bir eksik değil anlamında bir söz söylüyor. Şimdi Hristiyanlar burada art niyetli olanları Ya sen niye söylüyorsun bunu söyleme diyorlar Böylelikle şeye koz veriyorsun Müslümanlara Yani bak İncil de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini müjdeliyordu demeyin bunlara Sonra ileride aleyhimizde kullanacaklar bunları diye birbirlerini uyarıyorlar diyor Rabbim ama Müslümanı görünce de canım biz de iman etti va diyorlar. Günümüzde, günümüzde bir kısım Müslümanlarımızı kandırıyorlar. Biz de iman ettik, e siz de iman ettiniz. E Ayrete cennetteyiz. Öyleyse ya niye yani bizim sömürmemize siz itiraz ediyorsunuz? Canımızı almamızı niye itiraz ediyorsunuz? Hadi biz biraz günaha girelim ama Allah affedicidir. Hani bir milyon iki milyon Müslümanı öldürmüşüz. Affeder Allah. Cennette beraberiz nasılsa iman ediyoruz ya diyor. Peki de iman Kur'an'ın tarif ettiği imandır. Fe amenu bimislima amantum bihi diyor Allah celle celalü. Eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayet üzere olurlar. Bu ayet kelimesinin de tefsirini bir okuyun. Yine Bakara Suresi'ndedir bu. 137. ayet-i kerime. Bakara Suresi'nin 137. ayet-i kerimesini isterseniz Şifa tefsirinden bir okuyu verin. Yani iman ettiğim diye vermekle kurtulmak yok. İmanınız yani bir Hristiyan, bir Yahudi, bir Budist, bir efendim Konfüçyüs ben iman ediyorum. Demesi yeterli değil. İmanları Müslümanın Kur'an'da belirttiği imana uygun olacak. Fe in amenu bimith lima amentum bihi fe garihtedir. İman edenlerin imanı gibi olursa, yani Kur'an'da tarif edilen şekliyle olursa, sahabe-i kiramın iman ettiği şeylere iman ederlerse, onların iman ettiği gibi iman ederlerse, fayda verir diyor Allah celle celaluhu. E ve la ya'lemun inna ma yusirrune ve ma yu'linun. 77. ayet-i kerimesinde Rabbim diyor ki onlar bilmiyorlar mı? O Allah onların gizlediğini de bilir, açıkladığını da bilir diyor. Şimdi biz bu ayetleri okurken böyle okuyup geçmeyelim. Rabbim benim karanlık bir odada hiç ışık yakmadan kimsenin görmediği bir yerde yaptığım iyi işleri de görür, kötü işleri de görür. Alanda, meydanda, herkesin görebileceği yerde yaptıklarımı da görür. Öyleyse ben 24 saatlik zamanın her dönemini Rabbimin koyduğu kurallara göre yaşayayım. Ama hocam o zaman da çok sıkıntılı olur. Bakınız bunu şöyle kıyaslayın. Bir kameraman arkanızda sizi 24 saat takip ettiğinizi düşün, ettiğini düşünün. Bu hayat çekilmez olur değil mi? Evet gerçekten çekilmez olur yani bazen meşhurlar kameraların kendisine yönlendirilmesine fena halde kızıyorlar. haklılırlar. Yani su içemiyorsun, yemek yiyemiyorsun, yürüyemiyorsun, konuşamıyorsun. Senin ağzından çıkan her kelime kayda geçiyor diye rahatsız oluyorsun, rahatsız olunur. Fakat Rabbimin ki ondan ayrı bir şey. Melekleri vasıtasıyla her şey kayda geçiyor. Rabbim zaten biliyor. Bizim iyi halimizde, kötü halimizde kayda 24 saatin her saniyesinde kaydediliyor. Görüntüsü de, sözleri de kayda geçiyor. Bunu biz yanlış yapmayalım. Ama doğru yaptıklarımızın da mükafatını göreceğimiz inancıyla iyi şeyleri yapmaya koşuşturalım gizli bir şeyimiz yok Allah'a karşı açıktan olan bir şeyimiz de yok hepsi Rabbim katında eşit seviyededir bu inanç bizi kötülükleri yapmaktan yani kapı arkasında hani dediler ya bir ara rüşvetin belgesi olmaz diye bu mahkemelerde olmaz Rabbimin mahkemesinde rüşvetin belgesi olacaktır nasıl verdikleri, nasıl aldıkları, neler konuştukları e, film halinde gösterilecektir. Onun için biz Allah Celle Celalühüm her şeyi işiten, her şeyi gören olduğu inancı içerisinde hayatımızı düzene koyacak olursak, yanlış işlerimizi azaltır, iyi işlerimizi çoğaltırız minuüm la yamun el kitabe illa emaniye ve inüm illa yavunun. Onların içerisinden bir kısmı var ki okuma yazma bilmezler. Tevratı da bilmezler. Bütün bildikleri bazı işte kulaktan doyma dolma bilgilerdir. Ümniyeler temennilerdir başka bir şey değil diyor. Ancak zanla tabi olurlar, zan ederler, zan ederler. Ehli kitabı tarif ediyor ama bizim, bizi de tarif ediyor aslında. Kitap bilgileri yok, okuma yazmaları yok, zanla hareket ederler ve erişilmez idealler peşinde koşarlar, diyor Allah Celle Celaluhu. Aynı sözleri biz kendi üzerimize de alalım. Kur'an okumasını bilmez. Kur'an'ın içeriğini de bilmez. Bir lafzını okumasını bilmez. Manasını da bilmez. Kur'an neyi ifade eder? Kulaktan doyma bir bilgisi vardır. Kulaktan doyma veya kulaktan dolma. Doyma da doğru bir cümle. Dolma ve doyma kulaktan. Ama... Kur'an hakkında, din hakkında adamlar bir kötü emeller besletmişler ona. Onların peşinde koşar. Zanla hareket eder. Diyor. Bir kafir için söylüyor. Bir de Müslümanların da böyle duruma düşmemesi için Allah Celle Celaluhu bizi uyarıyor. Doğruyu öğrenmemiz için lafzını yani Kur'an okumasını öğreneceğiz. Manasını anlamaya Çalışacağız, Anladığımız manayı hayatımıza Tatbik edeceğiz Zanla hareket Etmeyeceğiz Hüsnü zan besleyeceğiz Zan olursa da yani İyi zanda bulunacağız Ama yakini bilgi Varken zanla heves Etmeyeceğiz Yakini bilgi de Kur'an ve sünnet-i Seniye tarafından Bize bildirilmiştir Onlara göre yaşamak İmanla ahirete gitmek, Rabbimin rızasına kavuşmayı hepimize nasip eylesin Rabbimiz. Dinlediniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.